Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Osman bin Ebu'l As radıyallahu anh. İnsanoğlunun en kadim erdemlerinden birisidir hakikati aramak. Hakikate ulaşmak uğruna kimi zaman bilmediğiniz kapıları çalar, kimi zaman da dikenli yollarda yürürsünüz. Aramakla mükelleftir insanoğlu. Bazen dibi karanlık su kuyularına kovanızı sarkıtırsınız, bazen de düşünce iklimlerinde ademlerden ademlere göç edersiniz. Ama bilirsiniz ki ona ulaşmak isteyen hiçbir kimsenin emeğini Allah Teala karşılıksız bırakmamıştır. Hakikati arayan ve sorduğu sorularla dibi karanlık kuyulara kovasını daldıran sahabilerden birisi de Osman bin Ebul As radıyallahu anh idi. Hicretin 9. yılında Taif'ten Medine'ye gelen 6 kişilik bir heyetin en genç üyesiydi Osman bin Ebul As. Hazreti Peygamber, onları mescitte misafir etti. Heyetin rasul Ekrem'le görüşmesi esnasında Osman, develeri ve eşyaları bekliyordu. Taiflilerin öğle sıcağında istirahate çekildikleri sırada bazen Rasullaha, bazen sahabilere sorular sorarak Müslümanlığı ve Kur'an'ı öğrenmeye çalışıyordu. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Taif heyetinin görüşmelerinin ardından Osman bin Ebu'l-As, kelime şehadet getirerek İslam diniyle şereflendi. Onun İslam dinini öğrenmek için sarf ettiği çaba Resulullah'ın çok hoşuna gitmişti. Kaynaklarımızda Osman bin Ebul As'ın dini bilgileri ve Kur'an'ı öğrenebilmesi için Allah Resulünden kendisine dua etmesini istediği, Resulullah'ın da hiç kimse senin benden istediğini istemedi diyerek ona dua ettiği rivayet edilmektedir. Heyet Taif'e dönerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekası ve dine olan ilgisinden dolayı Osman'ı önce imam ardından vali tayin etti. Cemaate imam olduğunda namazı fazla uzatmamasını tavsiye etti. Taif çevresindeki çöl bölgelerinin yönetiminde Malik bin Avf en Nasri ona yardımcı oldu. Osman bin Ebul As radıyallahu an Allah Resulü'nün vefatına kadar Taif valiliği görevini yürüttü. Hz. Ebubekir Bekir anh'ın hilafetinde Taif valiliği görevini de sürdüren Osman bin Ebu'l-As, özellikle kendi kabilesi Sakif'te baş gösteren dinden dönme hareketlerinin önlenmesinde önemli bir rol üstlendi. İrtidat hareketlerinin önlenmesi maksadıyla Ezd kabilesinin Şenue kolu üzerine gönderildi. Hz. Ömer zamanında iki yıl kadar aynı vazifede kaldı. Hicret'in 15. yılında gaza için izin istediği zaman halife, ''Seni valilikten azletmiyorum, kimi istersen onu vekil bırak.'' diyerek izin verdi ve onu Bahreyn-Umman valiliğine tayin etti. Osman, Taif'te Ya'la bin Abdullah'ı vekil bırakarak Bahreyn'e gitti ve kısa zamanda o toprakları yeniden İslam'a bağladı. Osman bin Ebul As radiyallahu anh, hicretin 19. yılında kardeşi hakemi Irak sınırındaki Fars topraklarına gönderdi. Ardından kendisi de deniz yoluyla oraya gitti. Zira Hazreti Ömer radiyallahu anh, İran topraklarında yayılma izni vermiş, Osman'a bölgenin önemli şehri İstahra gitmesini emretmiş, Basra'da bulunan Ebu Musa el-Eşari'yi de ona yardımcı tayin etmişti. İki ordunun ard arda yaptığı seferlerle Şiraz, Berkavan adası ve Tevveç fethedildi. Osman, Tevvecde bir mescit yaptırdı. Şehri imar ederek İran seferleri için karargah haline getirdi. O karargahı yaz aylarında yapacağı seferler için bir üs, kış aylarında konaklama olarak kullandı. Hz. Osman radiyallahu anh'ın döneminde hilafetinin ilk yıllarında yine onun ve Ebu Musa el-Eşari'nin gayretiyle İstahır ve Cur yeniden ele geçirildi. Kazerun, Nubendecan, Şiraz, Errecan, Sinis, Cenna ve Cehremu gibi önemli şehirler fethedildi. Halklarıyla Cizre karşılığında antlaşmalar yapıldı. Hicretin 26 ve 27. yıllarında Rey, Erdeşir, Sabur gibi şehirler de ele geçirildi ve Osman, bu bölgenin valiine tayin edildi. Hicretin 29. yılında görevinden uzaklaştırılan Osman bin Ebul As radiyallahu anh, 3. halife Hazreti Osman radiyallahu anhın Mescid-i Nebevi'ye ilave edilen evini alarak kendisine Basra'da bir arsa vermesi üzerine burada bir ev yaptırdı ve hayatının geri kalan kısmını İlimle meşgul olarak burada geçirdi. Tekrarlarıyla beraber 50 kadar rivayeti hadis kaynaklarında yer alan Osman bin Ebul As radıyallahu anh'ın Hicri 3. yüzyılın ortalarına kadar bilinen nesli Basra'da yaşamıştır. Selatü selam âlemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun aziz ve pak ailesine